Açık dergi devam ediyor. Yarın vizyona girecek. Mavi Bisiklet'in yönetmeni Ümit Köreken ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken stüdyomuzda programın başında da duyurmuş olduğumuz gibi hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, başka sinemada vizyon görecek. Mavi Bisiklet bir süredir evet. festivallerdeydi zaten gö evet. görebildiğimiz kadarıyla. Evet. Öncelikle e, bir filmi anlatmanızı rica ederim. En başından e, dinleyicilerimize nasıl sunmak istersiniz? Tamam. Mavislet bir çocuğun hikayesi. Biz 2009 yılında bir tiyatro oyunu olarak yazdık Mavislet'i ilk. Zaten tiyatro kökenliyiz ikimiz de. Hı hı. Ve aklımızda hep şu soru vardı çocuklarla çok uzun yıllar çalıştığımız için. Bir çocuk yetişkin dünyasında bir adaletsizlikle karşılaşırsa oranın kurallarına çok müdahil olamadığı için kendi çocuk dünyasında buna nasıl bir çözüm? Hı -hı. ...bulabilir sorusunun aslında cevabını e, arıyor Mavi Hı -hı. Çok kabaca böyle söyleyebilirim. Evet, bunu biraz da aslında şey, Hı -hı. öne çıkarıyor diyelim. Evet, e, evet. Dramatize ettiği kısım evet. bir tür adalet duygusunun evet. belki cisimle işinleşmiş halini görüyoruz. Mavi Bisiklet'in çok da bizim hayranlıkla izlediğimiz e, karakterini de, bu arada onu da belirtmek lazım. Evet, Teşekkürler. Evet, sahnelendi mi hiç peki bu arada? Tiyatro olarak. Tiyatro, tiyatro olarak sahnelenmedi. 2009 yılında yazdıktan sonra zaten biz o zamana kadar yazdığımız tiyatro oyunları da özellikle devlet tiyatrolarında iki oyunumuz var. Onlar da çocuk oyunları. Mavi farklı. Ee, dönüşlerde dramaturji raporlarında veya yönetmenlerin bize yorumları çok sinematografik bulunuyordu bizim yazdığımız şeyler. Hı -hı. Sinemayı da çok yakından takip ediyorduk. Ee, Oyunun sergilenemeden senaryoya dönüştürdük. Hı -hı. 2010 yılında. Evet. Memnun, Peki, ütür, ütür, memnun musunuz bu halinden mi? E, memnunuz aslında biz Mavi Tabii tabi e, sadece tiyatro oyun değil Mavi Sistet'in şu anda bizim e, hani transmedya dediğimiz bir animasyon dizi projesi şeklinde projelendirilmiş çizimleri yapılmış bir ayrı bir projesi var bir de e, uygulama şeklinde bir oyunu var Mavi hmm. Sistet'in yine bizim projelendirdiğimiz ama tabi filme kanalize olduğumuz için en onlarla. Ee, ...ilgilenemedik. Biraz daha genişletebilir miyiz parantezi transmedya nedir? Hı, sizi bulmuşken soralım. Yani ha. transmedya şöyle... E, ...aslında e, birçok alana yayılması demek. Yani hı hı. ürettiğiniz bir e, çalışmanın... Hı hı. E, ...başka alanlarda da e, yer bulması demek. Yani aynı aslında... ...Mavistet'in tiyatro, e, tiyatro oyununun olması... Hı hı. ...filminin olması... Ee, di, animasyon dizisinin olması bir taraftan da kitabının olması, öykü kitabı gibi ya da tiyatro kitabı gibi kitabının Olup farklı medya, medya kanallarında transfer, olması evet, transfer edilmesi şeklinde evet. söylene, söyleyebiliriz. Konuyu biraz daha çarpıtmak bağlı aslında. Bir de şunu soracağım. Radyo tiyatrosu geçmişte gördüm. Evet. Hızır radyodayken onu da sorayım. Biz epey meraklıyız açık radyo olarak. Şöyle ben 2002 yılında ilk yazarla radyo oyunu yazarak başladım. Ondan önce öyküler falan yazıyordum. 2002 yılında TRT'ye bir radyo oyunu yazdım yarışmaya. O önemli bir ödül aldı TRT'den. Hı. O sene 2002 yılında. Sonra 2003 yılında yine iki tane radyo oyunu ve bir arkası yarın yazdım TRT'ye. Sonra Nursen'le tanıştık 2005 yılında. O da çocuklar üzerine çalışmalar yapıyordu tanıştığımızda. Hı hı. Ve aslında ikisini birleştirdik. Sonra radyoya yine iki oyun daha yazdık. Hı hı. E, işte tiyatro oyunları yazdık. Hem gençler için hem çocuklar için hem normal e, tiyatro oyunları yazdık. Hı hı. E, oraya kadar evrildi. Radyo tiyatrosu benim nasıl söyleyeyim yazarlıktaki ilk... Göz ağrım diyeyim. Çekimlerine evet. de yani seslendirmelerine de gittim ben Ankara Radyosu'na. E, çok güzeldi. Çok güzel bir alan. Evet Haydi bir ba başlangıç olarak. Evet evet. evet. Bir Nasıl zamanları bir şey çok yani? popüler bir e, dalı radyo evet. tiyatrosu. Bütün bu bildiğimiz birçok yazarın 60'lı 70'li yıllarda 50'li yıllarda radyo tiyatroları var hepsinin. E, çünkü bugünün işte tiyatrosunu ya da sinemasının dizisini diyeyim hatta. O zamanlar radyo kanalıyla e, profesyonel yazarlara radyo oyunları yazdırıyorlarmış. Şimdi yavaş yavaş sönüyor artık. Evet. O zaman da buradayken talep edelim. Mavi Bisikletin Radyo tiyatrosu versiyonunu <gülüyor> rica ediyoruz. Yani benim de siz söylemeden önce düşünce olarak geçiyordu. Evet. Ee, i̇yi bir fikir oldu. Yani neden olmasın Mavi Bisikletin Çok Radyo Oyunu? Çok güzel olur. Söyleyelim de aslında transmedyanın o da bir kanalı. Evet Yani radyo oyunu olarak kesinlikle. yapmakta. E, çünkü radyo oyunu öyle bir şey ki o stüdyoda efekte yani... Ben çek şeylere gittim hep çekim diyorum. E, kayıtlara gittiğimde işte masanın üzeri böyle dolu TRT'de e, efektleri yazıyorsunuz yazarken. Şu olur Hı -hı. bu olur. İşte oradan bir şey alıyorlar bir taraftan seslendiriyorlar. Bir ses yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar falan. E, çok güzel bir alan ama tabii yavaş yavaş evet. bitiriyor. Evet. Ama e, söylediğiniz şeyle beraber e, şimdi 3 Aralık engelliler... E, günü de yaklaşıyor. Hı hı. E, hemen söylediğinizin hı hı. üzerine, e, yani böyle Mavislet'in e, radyoda e, oyunu olsa e, belki filmin e, bir versiyonu şeklinde hem görme engelli filmi e, ...vatandaşlarımıza da ulaşma şansı olur... ...çok da güzel bir şey olur. Hayır, evet, bunun bilahare kayıt dışında da... ...sürdürelim o zaman evet, bu konuşmayı. Evet. Şimdi... Salı günü devam eden tiyatro <gülüyor> kuşağımız en azından... ...şimdilik sözünü evet. aldık gibi gözüküyor... Ee, ...bu durum. Aslında biraz filme dönersek de Dönelim bir taraftan... Yani tiyatro dediniz şimdi bütün taşlar en azından bende yerine oturuyor böyle hı hı. ciddi karakter analizleri. Yani hani tek bir çocuğun bütün dünyasını görüyoruz evet. gibi hissettim ben. Bir altı yıllık çalışması evet. var gibi bir şey okudum Değil internet o. tehlizinde. Ha. Nasıl çıkmıştı bu araştırma ve nasıl e, çıktı film? O süreç nasıl geçti sizin için? Ak, Akşehir de bu arada ciddi bir aktör filmin içinde. Evet. Ben Akşehir'liyim, memleketim Akşehir. Ama Akşehir'i e almamız Nurse'nin önerisiyle oldu. Film. Biz 2010 yılında senaryo geliştirme desteği aldık Kültür Bakanlığı'ndan e, ve işte sinema üzerine biraz eğitim aldık Nur sen yapımcılık üzerine. Ben e, yönetmenlik üzerine eğitim aldık dışarıdan. Hı hı. E, biz nasıl yapabiliriz Mavi İstedi diye. E, aslında 6 yıllık yolculuk, yolculuk o 2010'da desteği almamızla e, başlamış, başlamış oldu bizim yani. için. E, ama tabii öncesinde o çocuklarla filmdeki çocuklarla çok ciddi 2 yıllık bir çalışma yaptık. Yani bunu sadece film için düşünmedik bu çalışmayı yaparken. Hı -hı. Hani ben Akşehirliyim. Ee, orada Nasrettin Hoca festivalleri olur, Hı -hı. şenlikleri olur. Yani ben tiyatro ile sinemayla ile orada tanıştım. Akşehir'de tanıştım. Hı -hı. Ee, ve istedik ki e, Nurşen'in Akşehir'i önermesinden sonra hani oraya gittiğimizde de oradaki insanlara, çocuklara bir şekilde bir dokunuşumuz olsun. Dünyalarında bir şeyleri e, değiştirmeye vesile olsun. Evet. Yani sinema sadece sinema değil bizim için en azından. Oyuncuların bir kısmınızdan Akşehirli değil mi? Çocukların çoğu belki. Galiba hepsi. <gülüyor> yani e, çocukların hepsi Akşehirli. Hı hı. E, yani geriye dönüp baktığımızda bu süre zarfında 400 tane çocuk ve gence ulaşmışız ve onlara e, eğitim vermişiz. E, 400, bu anlamda evet, yani. evet. Yani bununla gerçekten e, gurur duyuyorum bu anlamda. E, Neler ve... yaptınız 400 çocukla biraz? Bu, bu çocuklarla doğaçlama e, kamera hep aralarındaydı bir şekilde. E, çünkü e, sinema dediğimiz şeyi e, neticede bu çocuklar köy ve kasabada yaşayan çocuklardı hepsi. E, yani e, onlar için imkansız ve mucizevi bir şeyin e, ayaklarına gitmesi demekti. Ve onların dünyalarında aslında küçücük de olsa bir pencere aralayabilmekti buradaki hedefimiz. Çünkü Anadolu'ya birçok imkan ne yazık ki gidemiyor. Belki fırsat verirse aralarında yetenekli, bu konuda isteği olan çocuklara ve gençlere bir kapı aralamak evet. adına yaptık bu işi. Ve çok mutluyum yani bundan. Peki... Bisiklet metaforu neden? Onu çok merak ediyorum. Çünkü mesela bu anlat bu kadrajdan bakınca şimdi aslında çocukların hayatındaki dönüşüm mesela şey jestte olabilirdi. Bu dönüşümü sağlayan sinema olabilirdi. Ya da bir sanatla karşılaşması olabilirdi ama burada hikaye bisiklet. Bisikletin manası nedir sizin yani için? Yani şöyle, şimdi Mavi Bisiklet'te 4 ana hikaye var. Bir çocuğun bisiklet alma ala, almaya çalışma hikayesi, bir e, başkanlık hikayesi, hı hı. bir e, orada bir faili meçhul bir ölüm durumu var. Evet. Bir de çocukların bu duruma reaksiyon vermesi var. Hı -hı. Çocuğun o başkanlıkla ilgili mevzuya. E, bu dört de gerçek hikayeler. Bisikletle olan ilişki tamamen benim hikayem. Benim çocukluğumun hikayesi. Hı -hı. E, tam ben de öyle bir durumdaydım çocukluğumda. İşte Hı -hı. mavi bisikleti alabilmek için 80'lerin sonu, 90'ların başı benim. O çocukluğumda bisiklet bu kadar yaygın değildi yani. Bir bisiklet bile e, hani çok imkan yoktu her yerde ulaşmaya. Başkan hikayesi Nurse'nin hikayesi. Ee, diğerleri de bizim karşılaştığımız gerçi hikayeler. Aslında biz bu dördünü birleştirdik hı hı. ve maviseti bir zemine oturttuk. Evet. Slet e, her şeye duyulan aslında özlem. Sadece bislet değil. Yani e, Antalya'da da söyledim ben en iyi yönetmen ödülünü aldığımda hani bir futbol topuna özlem duyan bir çocuğun da bir ayakkabıya özlem duyan bir çocuğun da bir sıcak bir yuvaya özlem duyan. Hele bu dönemde hı hı. E, aslında her şeye e, duyulan özlemi ifade eden bir metafor bizim için. E, bir de tabii bisiklet hem kız çocuklarının hem de erkek çocuklarının evet. e, gerçekten ortak evet. bir e, sembolü. O yüzden hani top deseydiniz e, belki <gülüyor> sadece belli bir kesimi alacaktı evet. bu futbol topu ya da basketbol topu. Ama e, bisiklet çok birleştirici bir e, obje e, çocuklar adına e, öyle düşündük. Evet ve bir bisikletin peşinde açılan ortaya dökülen bir adalet evet. öyküsü evet. olduğunu söyleyebiliriz evet. Bir evet, biraz da film bana şöyle bir şey hissettirdi aslında zamansız bir hissi var yani hani ne evet. kadar zamanda çekildiğini aslında o yüzden merak ediyorum ne kadar zamanda çektiniz bu filmi yani evet günler geçiyor adalet arayışı devam ediyor hem aile için, hmm. hmm. için hem Ali için hem bütün karakterler için devam ediyor aslında ee, ne kadar da çekildi yani şöyle dört buçuk beş hafta kadar çekim yaptık dört hafta kadar da ön yapım yaptık hı hı. filmde. Ama tabii e, biz normalde hani film çekimlerinin aslında işte ön yapım yapım sürecini düşünüyoruz. E, aslında bizim çalışmamız iki yıllık bir çalışma Akşehir'de. Evet. Yani oradaki belediye ile işbirliği yapıp gerçekten iki iki buçuk yıl boyunca orada e, gidip gelerek İstanbul'dan e, çok ciddi çalışma yaptık. O yüzden hani evet çekim Dört buçuk beş hafta. Hızla dersek eğer <gülüyor> ama evet, yani hani evet. aslında o süreci hissediyor o zaman bir izleyici evet, yani. Evet, Bütün o evet. ağırlığı ve tabii. zamanın yavaş geçişiyle beraber. Tabii. Yani o, çocuk oyuncuyu var. bile son üç gün kala karar verdim kimin başrolü olacağına. Hmm. Hani o kadar o çalışmaların için o kadar pişti o çocuklar. Hani e, tabii ki Selim çok içsel gücü çok yüksek bir çocuk e, ve e, sözsüz oyunda çok iyi. E, ama ...başka biri de olsaydı... ...çünkü çok pişmişlerdi o eğitimin içinde... Hı hı. Hmm. ...ve senaryo vermeden çalıştık... Evet, ...senaryo vermedik... Öyle mi? Evet. Evet. ...yani temalar çıkarttık senaryodan... İşte hmm. ...adalet, ölüm... E, ...demokrasi gibi temalar çıkarttık... ...ve temalar üzerine... ...filmde gördüğünüz bazı objeleri de o çalışmalarda ürettiler... ...korkuluk... E, ...işte o aslan afişler... Hı hı. ...onları falan da çocuklar... ...kendileri ürettiler o çalışmalarda... ...ne güzel... ...ne yapıyorlar şimdi... <gülüyor> Valla şimdi liseye geçtiler. O zaman ortaokul 2-3'te <gülüyor> yediler. Şimdi liseye geçtiler. Ya biz tabii çocuklarla çalışmayı... E, ...böyle tek seferlik gibi görmüyoruz. Şimdi orada bir çalışma daha yapıp... ...artık onların yumuşak bir şekilde... E, ...normal kendi gündelik hayatlarına... ...geçişlerini sağlamaya Hı -hı. çalışıyoruz. Evet. Çünkü... Işıklar birden onlara dönüyor, film çekiliyor, bir şeyler oluyor, popüler oluyorlar falan. Evet. Bizim için o süreci normal hayatlarına dönmeleri ve yumuşak geçmeleri çok önemli. Tabii ki bunu yapmak isteyen olursa ileride zaten o kendi yolculuğu. Evet, evet. yani çocukların içinden değil mi? sinemayı yani. tercih edenler. Ondan artık kendi yolculukları. Evet. Peki bir süredir görülüyor film aslında. Şimdi başka sinema vizyonunda olacak. Umarız uzunca bir süre başka sinemanın formatını da <gülüyor> <olunca. gülüyor> kalma imkanı bulur vizyonunda. Bu Ama. bir sene nasıl geçti? Pek çok festival gezdi. Gezmiş daha doğrusu. Mavi Bisiklet yurt dışı da dahil olmak üzere. Evet. Biz atlamışız Açık Dergi adına. Nihayet burada şimdi konuşma imkanını buluyoruz. Nasıl geçti bu filmin çıkışından sonraki bir sene hikayenin alımlanışı? Bir demokrasi vurgusu var. Evet. Gördüğümüz kadarıyla film etrafındaki tartışma içerisinde. Siz neler tespit ettiniz? Nasıl Algılanıyor mavi Ya mavi setin hani Amerika'dan hani en ücra köşeden Kanada'ya kadar gitti. Ee, Chicago, Kanada ve hani doğu tarafında da Hindistan'a kadar gittik. Hindistan, Şimdilik, Rusya, e, Daka. Yani ve bu çok... arada da Avrupa'nın birçok yerinde farklı hem Balkanlarda hem de e, gerçekten çocuk ve gençlik filmlerinin festivallerinin yapıldığı birçok ülkede yani Hollanda başta evet. olmak üzere birçok işte şimdi e, Stockholm Festivali'ne de katılacağız bu festival. Fransa'da Sine Junior'a katılacağız. Fransa'da var sırada. Şimdi ben gittiğimde festivalleri seyirciyle beraber izlemeyi çok önemsiyorum. ya yani onlarla ortak Hele farklı kültürlerde ise Onlarla hangi yerlerde Duygudaşlık kurmuşuz Nereyi yakalamışız Oradan çok iyi reaksiyon alıyorum Sürbüsünse. Ve bunları Hani bu filmi ilk filmde mükemmel bir şey yapmak söz konusu değil Dolayısıyla bunun üzerine ne ekleyebilirim Düşüncesiyle Hı -hı. Ya da evrensel Bütün insani olan nereyi yakalamışız Diye bakıyorum Genelde e, kaldığımız ve yakaladığımız noktaların e, yani insani tarafı, o adalet duygusu, o ölüm teması hı hı. E, ve var olma mücadelesi aslında. Evet. Bir şeyi feda ederek başka bir şeyi yerine e, o feda ettiğimiz şeyi nasıl kazanabileceğimizin e, emeğini göstermesi e, Mavi İslet'te Ali'nin mücadelesinde e, bunları çok değerli bulduklarını gördüm. Ve bunlar ortak değerlerdi. Aslında yakalamak istediğimiz de oydu hı hı. E, ve bunu başardığımızı görmek beni mutlu ediyor. Yani bu festivallere gitmek e, benim için çok büyük bir ödül. Yani çok kısa bir anekdot bahsedebilirim. İlk e, yani e, Yusuf, e, Ali e, ve e, Elif karakterleri ilk defa kendi köy ve kasabalarından Akşehir'den e, filmi e, çektikten sonra Berlin Generation <gülüyor> Film Festivali'nde izlediler. <gülüyor> Ve e, yani söyleşi oldu, film bitti, söyleşi oldu. E, kendi dillerini bilmeyen çocuklar e, sinema salonunun dışında böyle metrelerce kuyruk oluşturmuşlardı. E, çünkü orada bir endüstri var biliyorsunuz. O biletleri onlardan imza almak için. Yani rüyada gibiydiler. Yani bu muazzam bir şeydi. Yani bunu yapmaya devam etmek istiyoruz. E, yani sinema bir endüstri olursa kendimizi daha iyi anlatabiliriz. ...kendi hikayelerimizi daha iyi paylaşabiliriz... ...ve kendimizi ortaya koyabiliriz. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> şu, şu, akma şu geldi çünkü... ...tam da sinemanın... E, ...sinema endüstrisinin işleyişine evet. e, dair... E, pe, ...pek çok destek de aldı... E, evet. ...Mavi Bisiklet bile bildiğimiz kadarıyla... ...bu bir taraftan... ...bizim için bir başarı hikayesi gibi de... E, ...gözüküyor aslında bakarsanız... O süreci bilmiyorum çıtlatmak, üzerine konuşmayı tercih etme edebilirsiniz. Dolayısıyla hemen Biz, geri dönebiliriz ama evet. e, nasıl sağlandı fonlar? E, çünkü aslında çok e, bir bam telinin üzerinde ilerliyor aslında bakarsanız film tematiği açısından. Özellikle evet. Türkiye okuması e, evet. pek çok şeye, pek çok çağrışıma anlama, müsait. Evet, çok an, çağrışıma müsait ama şöyle bir şey var. Çünkü çok ortak bir konu olduğu için, her için. <gülüyor> yani evet. o seçilmişin yerine bir şeyi getirmek. İki yani her, Türkiye'deki her kesim için... ...ortak bir konu... Ee, ...hele bizim gibi... 10 yılda bir darbe yaşamış... Hı hı. E, ...en son işte Temmuz'da böyle bir şeye... ...kalkışılmış bir ülke için... E, ...çok kritik bir konu... ...ama e, hep... ...biz iyi niyetli baktık... ...şöyle iyi niyetli baktık... ...neticede buna gerçekten ortak bir konu olarak baktık... ...herkes için... E, ...adalet herkese lazım... ...yani kim olursa olsun... ...adalet herkese lazım... Demokrasi herkese lazım. Çünkü bunlar ortak konular ve bu herkesi mağdur edebilir. Evet. <gülüyor> Peki var mı eklemek Bence bu final cümlesi olabilir çünkü. Yani. Ee, şey söyleyelim. Başka sinema salonlarında görülecek. Gösterime, evet. gösterime girecek. Pazar gibi bir söyleşiniz var galiba. Ankara'da mıydı? Evet şey yaptık. Biz şimdi e, tabii... Festivallerde de her yerde bulunmaya özen gösteriyoruz mutlaka seyirciyle izlemeye o yüzden de gösterilen birçok yere de mutlaka ekip olarak ekip olarak gidemiyorsak ben mutlaka gideceğiz İstanbul'da üç yerde söyleşili yapacağız Ankara'ya gideceğiz Bursa'ya gideceğiz İzmir'e gideceğiz. Antalya'ya zaten festivalde Antalya'daydık ama fırsat bulursak oraya da gideceğiz. Hı hı. Böyle. Bir de Eskişehir var tabii. Eskişehir'e evet. de ilerleyen zamanlarda tekrar bir gösterim olması planlanıyor. Evet. O zaman O zaman gitmeyi düşünüyoruz e de. Evet bir... Festival dahilinde mi dediniz? Evet. Eskişehir'e gideceğim. Yok, es festival dahilinde değil. Başka Ocak ayında, tekrar bir Ocak, gösterim Ocak, Şubat ayında başka yanlanıyor. bir gösterim planlanıyor. Oraya Öyle o mi? zaman hmm. gitmeyi planlıyoruz. Başka sinema dışında gösterim. Yok, yine başka, hmm. ha, başka bir sinema bir program. Bir Ama tabii bizim şöyle bir şey var. Buradan onu ben belki duyursunu yapabilirim. Ee, bizim başka sinemadaki süreci devam ediyor. Ama şu an şeyin bir girişimde bulunduk biz. Filmin ortaokul... E, çağındaki çocuklara hmm. izletilmesi için toplantılar yapıyoruz şu anda. E, Kültür Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'yla e, bir şey almaya çalışıyoruz. E, ve eğer oradan bir e, olumlu bir dönüş alabilirsek... Çok asıl güzelmiş. hedefimiz e, filmi tüm Türkiye'de özellikle ortaokul çağındaki çocuklara izletmek. Evet. Çok kıymetli. Bu, evet. Böylece hmm. işte şey büyük vizyon gördüğümü görmediğimi sorularına da verilmiş bir tür şey evet. stratejik cevap gibi evet. aslında e, mavi bisikletin evet. şey ma Büyük macerası. vizyon nedir? <gülüyor> Tartıştığımız bir program oldu evet. aynı zamanda. Çok Peki, teşekkür ederiz katkılarınız Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Çok sağ olun. Ümit Bey ve Nusen Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Eder. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizi ağırladığınız için teşekkürler. teşekkürler. İyi programlar diliyorum sizlere. Evet. Size de. Trans Medya'nın e, her yerini <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyoruz. Maribisiklet o zaman. Umarız en kısa zamanda.